Sorumuz şöyle gelmiş. Bir kabrin üzerinden artık kabir olduğu belki bilinmiyordu. Artık üzerinden de belki taşlar vesaire kalkmış olsa gerek ki üzerinden yol geçmiş yani yol yapmışlar. Daha sonradan buradan burada bir kabir olduğu tespit edilmiş. Ne yapılması lazım? Kabrinin oradan kaldırılması mı gerekir yoksa yol olduğu gibi devam edebilir mi? Zaten yol yapacaksanız... Hı hı. O kabristandan geçecekse ve biliniyorsa mutlaka kabristan'da metfun olan hı hı. şahısların, cesetlerin, varsa kemiklerin mutlaka oradan nakli gerekir. Yani orada tutamazsınız. Yahut sel altında kalacaktır. O kabristanı nakledebilirsiniz. Bunların dışında kabristanın nakli caiz değil zaten. Hı hı. Demek ki bir yerden yol geçecekse. Yahut oranın boşaltılmasına bir zaruret hasıl olmuşsa ki nedir? Selam maruz kalacaktır. Siz o kabirde bulunan yeni defne olunmuş cesetler olabilir. Yahut daha önceden defnedilmiş ama kemikleri kalmışsa mutlaka kabirlerin teker teker açılıp bir yere Hı. defnedilmesi icab ediyor. Peki bunu bilmiyordunuz ve yol geçti. Evet. Yapacağınız şey eğer o kabri açmak e, imkanınız var ve içindekileri nakledebiliyorsanız e, elbette onu nakletmek uygun bir e, davranış olur. Ancak her şey yapılmış bitmiş ve bunda da sıkıntı oluşuyorsa yani o kabrin tekrar açılması başka bir e, yere nakledilmesi de mümkün olamayacaksa o hal üzere devam eder. Demek ki hassasiyeti baştan göstermek lazım ama bilgisizlik sebebiyle yani orada bir kabir olduğunu bilmiyoruz. Hı hı. Sonradan, Sonradan tespit çıktı. edilmişse e, kabrin nakli mümkün olabilecek bir pozisyon varsa ona öncelik vermek lazım. Ancak e, o nakil mümkün olamayacak bir yapılanma, yol yapılması, ev yapılması türü şeyler söz konusu olmuşsa zaten o kabri oradan taşımak mecburi olmaz. O haliyle o e, kabir orada kalabilir. Evet. Müzik